Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar bir programla daha beraberiz. Bu yeni dönemin ikinci programında yine sizlerle beraberiz ve hocamla konuşacağız. Gönülden gönüle gideceğiz. Neşet Ertaş hocam diyor ki... Rızasız bahçenin gülü derilmez dost elinden gel olmayınca gidilmez hmm. bir bu abdallarda abdal geleneğinde ozan geleneğinde e, çok muazzam bir tasavvufi öz var Tabii. tabii. cahildim dünyanın rengine kandım diyor Neşe Tertaş e, bir şeyinde çok tasavvufi temalar çok yoğun evet. Neşe Tertaş'ta Allah rahmet eylesin Amin. Evet. bozkırın tezenesi bozkırın tezenesi evet, evet. Biz ümitten bahsediyorduk, yeisten, yılgınlıktan bahsediyorduk. Siz hatıralarıyla yaşayan insanlardan bahsettiniz. Yahya Kemal'in meşhur şeyi var ya hani biz ölüleriyle beraber yaşayan evet, bir milletiz. Evet, evet. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani geçtiğimiz seneki programlardan birisinde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani sadece varlığın madde planında olmamak. Metafizik boyutta da var olmak. Çünkü biz öyleyiz zaten. Yani, evet. e, Yaradılışımız öyle. Yani biz ruh üzerine bina edilmiş bir varlığız. Hı -hı. Ruhumuz beden üzerinden görünür hale geliyor. Hı -hı. Aksi halde melek olurduk. Ama ruhumuz beden üzerinden görülür hale geliyor ve bedende de ...bir takım maddesel istekler var... ...zaten beşerin... ...melekten üstün olmasının sebebi de o... ...bizde her iki tarafta var... ...madde mana... ...pozitif, negatif, iyi, kötü... ...beşeri... ...ledünni... ...melekut alemine de gidebiliriz... esfeli safilene de inebiliriz... ...böyle bir varlık... ...ruhumuz var... ...bunu en maddi insanlar dahi hissediyorlar... ...içlerinde... Kendilerini yabancı gibi hissettikleri kapatmaya çalışıyorlar o pencereyi. Çünkü onu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü meslek itibariyle hayatın içindesiniz. O pencereyi ne kadar kapatsanız arkada bir dünya var. Ve sadece bedensel hazlarla tahmin olmuyor. Batılılar işte biraz tanımaya çalışırken böyle işte 30'da 40'lı yaşlarda hatta 50'li yaşlarda falan onu gördüm. Ee, maddi imkanları çok fazla İçlerinde de yaşadık bir müddet ee, Ve o imkanları çok iyi kullanıyorlar Ama e, iç huzurları yok Mutlu değiller Her an bir endişe peşindeler Paris'ten İstanbul'a geliyoruz Hemen bir küçük anekdot hı hı. O sırada işte bir şeyler olmuş Ben şimdi unuttum Yani Ortadoğu karışmış e, uçaklara bombalar şunlar bu, bunlar koyuyor. Sene kaç hocam? Sene 90'ların sonu hı hı. veya 2000'lerin hemen başı hı hı. kabaca bir konf konf konf konferanstan geliyor yanımda bir yabancı oturuyor e, ben işte o zaman demek ki e, o da yani akran veya benden biraz büyük 60'lı yaşlardayız falan veya 70'li yaşlarda ben 50'lerin sonundayım falan ondan sonra uçan sesi değişti değişiyor yani makine bu yani uçuyoruz yukarıdayız Adam koltuğu tuttu, bir problem var diyor yani. Dedim bir şey yok ya uçak diye işte belki türbülasta girecek hani filan. Yok yok diyor, ee, bir, bir bomba olabilir, ee, bir, bir, bir, bir explosion olabilir bilmem ne. Hmm. Ya dur arkadaş ne oluyorsun yani, ortada şey verme. Gerildi, terlemeye başladı. Eee... Biz ise hiç yani olacaksa da olur, ol, evet. olacaksa da olur yani. Sonra da geçti o ses yani. Hı -hı. Bazen öyle oluyor yani uçak bir bulsa görüyor bir şey oluyor ters bir rüzgar e, makinenin sesi değişiyor. Daha doğrusu bir kulağımıza gelen tını değişiyor. Hı -hı. Makinenin sesi değişmiyor da o tını değişiyor olabilir. Evde de mesela dün akşam e, gece fırtına çıktı evin kijesinde üfürüyordu yani bu şey mi yapsa fırtına belli bu yani bıla e, yani o işte bir problem var arkada. Hı -hı. O dünyayı o dünyayı ne kadar kapatsa mutlu olamıyor sıkıntı hayat hı -hı. vesaire. Hatıralar e, dediniz de bu bugünkü insanlar bir nostalji gibi, gibi gelebilir yani mazide de yaşamak hayır, öyle değil. Biz geç, geçmişimizle varız. Mesela ben bunu çok kullanırım derslerinde. Geçmişinizi unuttuğunuzu varsayın. Bugün için siz bir hiçsiniz. Hı hı. ...biz geçmişimizle varız... ...geçmişimizde parlak adalar var... ...çiçekli bahçeler... ...işte onlar birinci programda sözünü ettiğimiz... ...hatıralar... ...büyük insanlarla olan büyük yolculuklar... ...ve bunlar da çoğu kez... ...manevi yolculuklardır... ...haz yolculuklarıdır... ...ruh çünkü onlardan telecüz eder... Tabii. ...evet bu bütün insanlar da var... ...yani Hı -hı. mesela biz sadece bunu... ...mistik Hı -hı. dini tasavvü... ...bir olarak almayalım... Mesela batılı insanlar ben tanıdım. Diyor ki filan zamanda filan konser dinlemiştim. Bir bah konseri, Tabii. bir ayin dinlemiştim. Şurada filan işte bir opera dinlemiştim. Mozart'tan filan yani. Adam has alıyor filan. Tabii. Van Gogh resmi seyrettim hmm. filan galeride. Bir saat aykılamadım karşısından. Bu da bir manevi hasdır. Derece derece derece, derece. Hocam bu... Manevi e... hastanın en üstü, bir biraz Aha, çıkıntılı tabii. bir söz bu. Ee, Cenab-ı Resulullah'ın miraç hastadır yani. Manevi hı. hastanın zirvesi, Gede'yi Beşev olarak orasıdır yani. Avraham Maslow, bunları Doruk Deneyim olarak Aa, ne güzel. isimlendiriyor. Doruk Deneyim bize... Ne diyor mesela? Peak Experience. Peak Experience. Peak experience. Peak experience. Zirve Deneyimler, ee, bu Doruk Deneyimler. Yani öyle anlarda kendimizi çok daha büyük bir bütünün bir parçası olarak hissediyoruz. Öyleyiz zaten. Zaten öyleyiz. Onu hissetmemiz onu öyle olduğumuzu tabii, gösteriyor. Tabii. Aslında e, ilahi neşeye katılmış oluyoruz. Evet. Onun bir parçası olduğumuzu hissediyoruz. Bundan daha büyük bir teselli ben düşünemiyorum hocam hayatta. Varlık için değil mi? Evet, Bizim varlığımız, varlığımız, varlığımız için için Yani evet. hani diyor ya Allah'ımız var, negamımız evet. var. İnsan... E, çoğu insanı hasta eden şey kuruntular hocam. Evet. Şimdi siz az önce <gülüyor> çok güzel bir, kuruntulu bir insandan bir misal verdiniz. Evet. E, yani bomba... O, yani 9 e, evet. metre istifadasın, 30 evet. <gülüyor> bin fil <ne> yapacaksınız? <gülüyor> yani bomba zaten patlarsa patlar. <gülüyor> patlarsa yani yani. Bomba geliyorum der mi yani? <gülüyor> Yarım saat, o, bir saat. Onun için konmuştur oraya. Evet. Sesi değiştirse değişti yani. Değişti ve bitti şey yani. yani. Evet, Hani araba olsa kenara çek şey benzinlikte dur bu da böyle böyle bir şey de değil ya. Yani. Şimdi siz bu uçak meselesi şey yaparken hep tedayiler, çağrışımlar birbirini e izliyor. Zaten öyle olsun diye evet. programı yani. Ee, çok sevdiğimiz, sizin de çok sevdiğiniz, bizim de çok hürmet ettiğimiz Mehmet Genç Hoca. Hmm. Bir gün bir türbülansa giriyorlar Mehmet. ve uçak düşmeye başlıyor hemen. Mehmet, ee, Mehmet Hoca diyor e, kelime şahadetini getiriyor. Ondan sonra ne yapayım diyor o zaman. E, ...Wagner'imi taktım diyor. <gülüyor> Wagner'i dinleyerek diyor süzülüyoruz aşağı doğru diyor. Ya. Ee, yani bir benim de böyle bir türbülans deneyimim var. Ee, Kudüs'ten dönerken çok uzun yıllar önce... E, da İstanbul muhsevisi bir beyefendi var. Bizim uçak da irtifa kaybetmeye başladı ve... E, ...dua etmeye başladık hepimiz. Ben dua ediyorum... Müslüman eee dua Fakat yarımdaki beyefendi de baktım ki o da dua ediyor. Benim duama çok benziyor. Ya Rabbi ya Rabbi diye o da dua ediyor bir Musevi. E, aslında e, insanın macerası ortak. Tabii. Hepimizin Rabbi ortak. ortak. Dualar çok birbirine benziyor. E, maceralar ortak. Çünkü e, yaratılış ortak. Yaratılış ortak. Başka bir başka yok. Tabi. Halik tek. Tabi. Bir şey de benden. Amerika'ya gideceğiz. Mevrimi efendimle birlikte. Brüksel'de aktarma yapacağız. Brüksel'e yaklaşırken Pakistan PIA 747. Hocam PIA'ya Pia nasıl bindiniz? Ucuz Pia diye. Ucuz PIA ile ilgili bir espri yapılır. <gülüyor> PIA perhaps it will arrive. Belki varır gittiği <gülüyor> yere. <gülüyor> ucuz diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan sonra düşüyoruz. Valla düşüyor, çare yok. Hı hı. Sonra böyle bir sanki pamuk bir çilteye düşer gibi bir yaylandı şöyle, kanatlar şöyle oynadı hı hı. ve durduk. <gülüyor> Ter boşanmış. Ben dua muha edemedim, gidiyor dedim. Ya yani da geliyoruz yani bu kadar basit. Evet. Bir alkış koptu uçakta. Niye alkıştı onu da anlamadım yani. Ben elhamdülillah dedim. Sonra indik bir daha da bir ayı <gülüyor> <gülüyor> evet, size yaşatmış belki evet. yani bu gittiği yere belki varır. Belki var, evet. evet. Evet. Umut ve Yeş mevzuna girmiştik. Yeş bize yakışmıyor. Yeş yakışmıyor değil mi hocam? Beşeridir Hiç evet. itiraz etmiyorum. Evet. Yeş Ama Yeş'e götüren yollar var. Onları ben yani tecrübe ettim yakınlarımdan. Hı hı. Bakın böyle yapmayın. Ee, arkadaşlarımdan, çevremden bakın böyle yapmayın şu kapıdan çıkın hani köprüden önce son çıkış var ya veya birkaç çıkış, birkaç exit vardır buradan çıkın böyle yapmayın ee, söz dinleyenler tabii benim sözüm değil bu ben yani hı hı. duyduklarımı aktarıyorum hı hı. ama söz dinleyenler bir çıkışta bir çeşme bir e, dinlenecek kahvehane, bir dost meclisi buldular, çıkamayanlar ee, ...öyle kayboldu... ...gittiler yani... Evet. ...şeyde... ...Allah Allah boş bırakmıyor kulunu... ...yani imtihan ediyor... ...hiçbir itirazım yok... ...ama ona birisini yolluyor... ...birilerini yolluyor... ...siz YS'e talip olmayın... ...bir İngiliz atasözü var... ...şafak sökmeden öncesi en koyu karanlıktır... ...diyor... Evet. Evet. Yani ...bazen en koyu karanlıklar işte bir ışığa gebedir... Ee, ...insan... E İnsanın şeyi şu hocam yanılgısı şu ee, bir sorunun kötü bir şeyin sonsuza kadar süreceğini evet, zannediyoruz. Evet, evet. İyilik halinin de sonsuza kadar süreceğini zannediyoruz. O mümkün değil. Ya insan beyni geleceğe dönük böyle bir projeksiyon yapıyor ben şu anda iyiyim sonsuza kadar iyi kalacağım zannediyor. Halbuki, e, kitabımız da bize insanın halden hale çevrildiğini evet. anlatıyor. ...o hallerle beraber yıkılmamayı... ...öğrenmek lazım. Aynen Yıllar önce İmam-ı Azam'la... ...ilgili bir hikaye dinlemiştim. Ee, İmam-ı Azam... ...ticaretle meşgul biliyorsunuz. E, büyük tacir. Büyük tacir. Büyük tacir. Ee, i̇şte yine bir talebeleriyle... ...ders halkasının... ...içindeyken... ...koşa koşa gelip... ...ona bir kötü bir ticari haber veriyorlar. İşte diyorlar ki gemilerin şurada... ...battı. Hı hı. Biraz bekliyor, elhamdülillah diyor. Şaşırıyorlar filan. Neyse bir müddet sonra e, o aynı adam geliyor. Üstad diyor, başka birinin gemileriymiş diyor. Sizin gemileriniz sağlam diyor. Merak etmeyin, merak buyurmayın diyor. Elhamdülillah diyor. Niye her iki durumda da elhamdülillah diyorlar? Diyor ki battı dediğin zaman üzülmedim. Batmadı dediğin zaman da sevinmedim. Ona hamd ettim diyor. Bu da bir çok üst bir evet. duygusallık ona. Biz erişemeyiz ama evet. en azından böyle birisi var. Böyle bizim birisi bizim var. cinsimizden böyle birisi var. Evet. Demek yapılabiliyormuş. Evet. Ben bunu bilirim. E, yapalam, yapamasak da öyle birisi var. Onu görmek bile sizi rahatlatır. Tabii. tabii. Yani bu problem karşısında veya duymak bile, hı hı. ona inanmak bile. Çünkü mühim bir... Mühim bir ki çok mühim bir Hazreti yani. Ben bu medeniyet meselesiyle işte biraz uğraşırken, hı hı. kendi kimliğim açısından şunu gördüm. Hı hı. İslam medeniyeti yani dünyaya açılıyor. Hı hı. Hinde, Çin'e, Rum dünyasına ve Akdeniz'e açılıyor. İmam-ı Azam olmasa hukuk sistemi e, izin vermeyecek ona. Yani çok hoş yorum getiriyor İmam-ı Azam. Hı hı. Ve yaşar hale geliyor. Hı hı. Ve ana e, kaynaklardan, ana e, übdelerden Ödün vermeden yapılıyor bu iş. Çok Bu açıdan çok mühim bir adam. Yani bir meden, Biz şöyle öğrendik. İmam-ı biz hep ahkam-ı şeriyenin modları içinde öğrendik. Yani ibadet ve taat noktasında ona hiçbir itirazım yok. Başım üstüne. Ama umumi hukuk açısından da baktığımız zaman İmam-ı Şafi'yi de öyle. Hı hı. Toplumu çok... Hukuku e, bu şekilde ana kodları bozmadan yorumlamazsanız Küçük bir dar çerçevede kalırsınız. Bir anda medeniyet açılıyor. Bu, bugüne onun sayesinde ve onun tırmızıları sayesinde geliyoruz. Bu benim amatörce görüşüm. E, şeye açık e, düşünmeye üzerinde fikir yormaya mesela İbni Kemal, Ebu Suudlar, Zembilliler, en son Ahmet Cevdet Paşa. E, hukuk toplumu yaşatan, yaşatan Hukukun içinde biz varız. Zımmiler var. Müslümler var. Ötekiler var. hepsini şeyisi belli. Evet. Ee, böyle yan sokaklara da sapıyoruz. Ama bu renklensin. Sohbet tabii, de öyle tabii, olur. Tabii tabii. Sohbet biraz da böyle olur. Hocam, e, Doruk deni, e, deneyimlerden bahsetmiştik. Evet. O işte hoş dostlarla hoşça geçirilen vakitler. Evet. hikemi, bir aşkiği. Tabii. Gönle hitap eden vakitler yani. Yani insan e, öyle bir buluşma oluyor ki o buluşmadan zenginleşerek ayrılıyor. Evet. Şimdi, Ve o zenginliği hı. bütün Ömer Bey'i taşıyorsunuz. Tabii. Mesela Mahir Bey'in sohbetleri böyleydi yani. Ah işte. Fethi de böyleydi. Tabii. Allah rahmet Siz de öylesiniz hocam. Evet onlardan, onlardan işte, bulaşıklar ne evet, kadar tabii. kaldıysa yani. Şimdi e, şeyin Martin Buber'in bir ayrımı var çok hoşuma gider. Karşılaşma ve buluşma diyor. İki insan ya karşılaşır, birbiriyle ruhları değmez, birbirlerini zenginleştirmezler evet, evet. ya da buluşurlar. Ee, bir filozofun değiştiği ufuklar kaynaşır ve e, birbirlerini zenginleştirerek oradan ayrılmış olurlar. Hı -hı. Ee, buluşmada ruhlar da devrede. Karşılaşmada cisimler devrede. Çok güzel. Bu ayrım çok nefis. Evet. Bu Martin Buber. Evet. Bu çok... Bakın yani bak işte orada ben Rahman isminin tecellisini görüyorum. Martin burada da benim inandığım Rabbil Alemin etti Ona o hikmeti de o verdi. Tabii. Bu kitabı da o yazdırdı. Tabii, tabii. Sadece bize değil bütün insanlara bütün evrenedir rahmet. Tabii. Böyle baktığımız zaman aradaki farkı tavkelerde az. Hadi gelin diyoruz biz onlara. <gülüyor> Cenab-ı Hak yeryüzündeki iradesini, güzelliğini e, iyiliği yayan kulları üzerinden gösteriyor. Eyvallah. Tolstoy'un meşhur bir hikayesi vardır. Ben bu yaz e, Tolstoy'un bir hikaye kitabını okudum. Maşallah. E, yani çok bütün okuyucularımıza, bütün dinleyicilerimize e, tavsiye ederim. İnsan ne ile yaşar? Dehşet hikayeler. Yani insanı her biri böyle yerine mıhlayan, hayatla ilgili çok e, muazzam ee, bir ders veren hikayeler. Bir tanesini e, özetleyebilir miyim Tabii hocam? Tabii lütfen. Çok merak ettim. İşte bir e, çiftçi var. Bu çiftçi zorluklarla büyümüş. Sonra yavaş yavaş işlerini büyütmeye başlıyor. Büyütüyor, büyütüyor. Sürekli büyütüyor. Fakat haris bir adam. Yani hep daha da fazlasını istiyor. Hep daha da fazlasını istiyor. Ee, gel zaman, git zaman e, kendi köyündeki ...araziler ona yetmemeye başlıyor. Diyorlar ki... E, ...işte Moğolistan taraflarına git. Orada uçsuz bucaksız stepler var. Bedava veriyorlar şeyleri. Hmm. Ekebildiğin kadar alanı çok ucuza alabiliyorsun. Ben Zaten yetmiyor bana bu tarlalar. At, bütün dengini topluyor. Ailesiyle beraber Moğolistan taraflarına gidiyor. Şefle görüşüyor. Şef diyor ki tamam diyor. Evet senden önce de başkalarına verdik. Çok geniş araziler... Fakat diyor bu işe girmek için bir yarış bir müsabaka gibi bir şey yapacağız. Ee, i̇şte bin ruble koy bakalım diyor. Önce koyuyor bin rubleyi. Bu bin ruble karşılığında diyor sana şunu vaat ediyorum diyor. Güneşin doğuşundan batışına kadar çevirdiğin bütün araziler senindir diyor. Ne büyüymüş. Adam diyor ki o fevkalade. Daha ne olsun diyor ya. Neyse adam günüşün doğuşuyla beraber koşmaya başlıyor. Her yere bir çentik atıyor gidiyor. Çentik atıyor gidiyor. Hmm. İşaretliyor. Daire yapacak. E, da, yani daire yapacak. Fakat gittikçe diyor ki ya daha vakit var diyor. Biraz hmm. daha gideyim diyor. Gidiyor biraz daha gidiyor biraz daha. Ama adam diyor dedi, dedi, dedi ki başta şef akşam buraya gelmen lazım. Yani çevirip hmm. akşam benim yanımda olman lazım güneşin batımıyla beraber. Eğer kalırsan uzaklarda İptal olur. Şey, bir rublen gider. de gider diyor. <gülüyor> evet. Fakat Harisya'dan daha da fazla yapayım diyor. Ah diyor şurası da çok yeşilikmiş. Burada da su varmış. Hadi biraz şurayı da çevireyim. Biraz burayı da çevireyim. En sonunda e, bir fark ediyor ki akşam gelmek üzere. Çevirme işlemi bitmemiş. Daha gitmiş gitmiş geri gelememiş. Eyvallah. Perişan bir halde koşmaya başlıyor. Her şeyini kaybedeceği korkusuyla. Koşuyor koşuyor koşuyor. E, ve e, nihayet... Ee, böyle akşam olduktan sonra e, şefin karşısına geliyor ve o an zaten e, yüreği çatlıyor ve ölüyor Tosto hikayeyi şöyle bitiriyor gömülmek için bir metrekare toprak ona yetmişti Okey. gözünü e, binlerce dönüm toprak doyurmamıştı ama bir metrekare, iki metrekare toprak onun gömülmesi için yetmişti İnsan e, haris bir varlık. E, hepimiz hav ve reca arasında salınıp duruyoruz. E, yani umut ve korku arasında. E, korku bazı insanlarda e, iyiye yönelten bir şey olarak tecelli etmiyor da hocam. Böyle bir paralizi duygusu, bir felç olma duygusu. Hiçbir şey yapamama, isteksizlik, iradesizlik gibi kendisini gösteriyor. E, halbuki umutta insanı etkin olmaya çağıran bir motive şey var. motive eden bir şey var. Motive değil mi? eden bir şey var. Bir hadi şey yapabilirsin. Yapabilirsin. Yani. Evet. hadi bakalım. Ee, her şey senin niyetinle başlar diyen. Hani niyet hayır, akıbet hayır Ama öyle değil ya. mi yani? Evet. Öyle değil mi yani? Gün gün, gün başlıyor. Umut var yani. Evet. Gün batıyor yine umut var. Ya yani bakıyorum hocam hep sorumluluk duygusuna sahip insanlar, büyük insanlar. Eee bu dünyaya boşuna gelmedik herhalde. Evet, evet. Yani dünyaya yani gelişimiz, bu yeteneklerimiz, bu donanımımızın bir sahibi var. Ve o bizi bu melekelerle etti, hayat verdi, imkan verdi, akıl verdi vesaire. Bunun bir sebebi olması lazım. Yani size bir vazife tevcih etti. Hiç bilmeseniz bile vazifenizi yani insan olarak bu soruyu sormanız lazım. Peki vazife nedir? O zaman gidip Öğreniyorsunuz veya size zaten Bidayette söylüyor aileniz Ha Bütün büyük medeniyet tasavvurları bunu yapıyor Kapitalist de yani moderniyete de yapıyor Müslümanlar da yapıyorlar Yani vazifeyi söylüyorlar insanlara Dolayısıyla hayat Mesuliyetle başlıyor zaten Ama bu mesuliyet aynı zamanda Çok ciddi bir iktidar yeteneğini de Beraber getiriyor Zaten o itenek olmasa mesuliyet olmaz Sizin yeteneğiniz yok Kabiliyetiniz yok yapamazsınız Neyin mesulü olacaksınız Hı -hı. yaptıkça başardıkça bu başarıyı e, kendinizin üzerindeki aşkın bir kaynağı atfettikçe insan ferahlıyor yükseliyor ben şeye benzetiyorum hani balonlar var ağırlığı atarak yükseliyor balon Hı -hı, tabii. yani o ben yapmadım e, imkan oldu zuhur etti şöyle gitti ve siz kendinizi ilahi büyük bir hesabın e, bir aparatı gibi hissetmeye başlıyorsunuz bir noktanızdan doğru şimdi eskiden isim söylerlerdi mesela Abdülbaki yani Esma'nın kulu olarak e siz bu isimler sizde varsa size Abdullah mesela halen kullanılıyor e, bu isimler sizde varsa siz de işte o büyük büyük kurgunun hmm. o ilahi kurgunun o mistik kurgunun o aşkın kurgunun e, yeryüzündeki bir e, elemanısınız ögesinizsiz unsurusunuz insanın bunu hissetmesinden daha büyük ee, mesela beni Allah kullansın diyor değil mi yani şeytan kullanacağını <gülüyor> güzel oluyor yani Tabii. yani sizi uçuruyor havalara bu oluyor soyutla uğraşan hayırla uğraşan hı hı. sanatla uğraşan ve kendi benliğini olabildiğince e, fren diye benlik yok edilmemeli edilemez de edilmemeli de o bize lazım yaşadığımız müddet boyunca merhum İkbal bizim hastalıklarımızın bir tanesinin de benliğin sıfırlanması olduğunu söylüyor ya. yani irade o zaman kayboluyor tabii. farklı olanı söyleyen farklı olanı dile, dile getiren ve ben buradayım diyen irade bir şeyler ya kuracak irade tabii, tabii. kayboluyor Tabii yani bir şey ifade edecekseniz ifade ettiğiniz şey sizin benliğiniz üzerinden ifade ediliyor. Onu yok sayamazsınız. O bir o büyük bir binek. Onu kontrol altına tutmamız lazım. İşte bu safralar o bineğin kontrol altına tutulması ile ortaya çıkıyor ve balon yükseliyor. Gidebildiği yere kadar. Zaten ömrde bir müddet sonra veya size verilen imkanların da yavaş yavaş sona geldiğini hissediyorsunuz bir parlama oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim, 30-40lı yaşlarda böyle küçük deneyimler insanı çok rahatlatıyor. E, veya deneyimler diyelim. Hı hı. Ama sonra bu tatları aldıkça diyorsunuz ki yahu bu yollardan zaten geçmişler. Hani eskiler. E, okudukça, düşündükçe, nakillerle öğrendikçe. Hı hı. E, ama şunu hissediyorsunuz, ben de e, güzel bir yolun yolcusuyum. Bu yetiyor insana. Bir, evet. ömür, bir ömür geri dönüp baktığınız zaman e, hocam o, e, o, o yetiyor size yani. Zaten, i̇nsanlara şifa verdim. Evet. Meseleyi çözdüm. Hiç ne, mesele ne oldu mühim değil ama insanlar rahatladılar. Tabiat rahatladı ama önce insanlar rahatlasın. Çünkü tabiat insanlara musahhar kılınmıştır. Şimdi çok yanlış şeyler hı. de oluyor Türkiye'de. Hı hı. ...yani insan en önceliği vardır... ...diğer bütün varlıklar... ...insanların emrine verilmiştir... ...emanet edilmiştir... ...biz emanet e, kavramını... ...Müslümanca anlatsak zaten bütün çevre... ...problemleri ortaya çıkmaz... ...yok olur böyle problem çıkmaz... ...olmaz öyle problem... ...çözülmez demiyorum bakın... ...problem olmaz... ...gibi düşünüyorum... Eyvallah. ...çok uzattım kusura... Yo mı, estağfurullah yani. hocam... ...estağfurullah... Ümit her zaman dostumuz... ...bize ümitsizlik yakışmıyor... Çünkü Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümiti kesmiyor. Tabii, tabii. Yeiz e, bir tür e, reddediş değil mi hocam? Evet. Yani. Bilmem ama beşeri. hiç şey yapmıyorum yani kınamıyorum Allah muhafaza insan düşebilir reddediş evet kabul ediyorum ama kınamıyorum ama Cenab-ı Allah e, yeisten hala solma yollarını size gösteriyor hani şey diyor ya. ...sen yarını bir haber mi sandın... ...yoksa seni terk eder mi sandın... Hmm. ...üste aşkta muhteşemdir o beyt yani... ...sen yarını bir haber mi... ...senin halinden habersiz mi... ...Fuzuli de söylüyor... Fuzuli ...Ama e, Akif'in... ...meşhur bir e, şeyi vardır şiiri... E, ...Ya Rab bu uğursuz gecenin yok yokmuşa... Sab ...sabaha sabah, evet... E, yani, ...o da enteresan o da, bir şey çok. hocam... ...o sanki bir tür... Niyaz gibi yani. Tabii. Sanki sitem ediyor gibi fakat aslında niyaz ediyor. Yani. Niyaz ediyor tabii. Ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi. Yetmez hmm. mi Musab olduğumuz bunca devahi. Ağzım kurusun evet. Evet. yok musun evet. ey adli ilahi. O dönemden zor dönemler ama yes'e düşmüyorlar. Hmm. Yes'e düşmüyorlar. Yes beşeridir. Hiç onu reddetmiyorum. Çünkü reddettiğiniz zaman Cenabı Allah sizi hmm. onunla imtihan eder. Allah muhafaza. Hmm. Hafazan Allah ona ona sığınıyoruz ama e, çıkış yolları var. Bir müslümana daha genel söyleyeyim bir insana yeğisi yakışmaz. Müslümanca değerlendiriyorum burada insanı. Yani Allah'ın halife olarak yarattığı bu dünyaya yolladığı bir insana bu imkanları verdiği ha kendi doğru kullanmadı o bahsediyor. gel İnşallah kullansın ama yeğiz kesinlikle yakışmaz. Beşeridir. Zor sualler karşısında, İnsan yese düşme ihtimali vardır. Zaman zaman da düşebilir. Ama Rabb-i Teala mutlaka ona çıkış yolu göstermiştir. Ya birisini yollamıştır, ya bir vesile ittihaz etmiştir. Ee, Allah e, hem zihnimizi hem gönlümüzü açsın. Amin. Yese düşmekten bizi muhafaza buyursun. Evet. Düşmüşlere de çıkış kapılarını ...kolay görüyor. Şimdi depremden çıkış... ...ışık yazıyor, ışıklı yazlar var. Çıkış, exit yazıyor. Onun gibi yani. Köprüden önce... ...çıkışlar var. Onunla ilgili bir... ...sanatçı çok... ...basit ama bence çok derin... ...bir çalışma yapmış. O... ...exit yazısı var ya hocam. Hı hı. Beyaz üzerine kırmızı hı hı. yazılıyor. Exit, T kelimesinin önüne... ...bir S koymuş hocam. Exit. Exist. Exist, me me mevcutlar, mevcuduz. Mevcut ol mevcut. exist mevcut. Emir, Emir imperatif. Evet. evet. Evet. Yani var ol. Var ol. Var ol. Çünkü existans. Yokuz yani. Yok. Evet. Bu dünya konuştuk ya yaşayanlar mezarlı. Evet. Var ol. Ya ol, var ol. Evet. Yani bu umut meselesinde hocam, bir şeyleri onarmaya talip olan insan her zaman e, ümitli insandır. Mutluluk formülü olarak çok basit bir şey söylenir mutluluk biliminde diyelim anları biriktirin şeyleri değil denir İşte hatıralar geldi evet, hatıraları biriktirin geldi. Tabii. yaşantıları biriktirin. biriktirin çünkü yaşantılar size e, her zaman mihmandarlık eder evet. ama nesneler eskir, eskir. bozulur, tarihe karışır çürür, çürür. demode olur anlar çok önemli bu mesela yine bir metaforik yaklaşım Güneş semada neşe veriyor Hayat kaynağı ama bulutlarla kaplı Ama biliyoruz ki bulutların arkasında Ve bulutlar Dünyada süpürülecek Bu metaforik bir yaklaşım Bunu biz yani işte gençliğimizde yani insan önce mecazlarla Anlar hayatı hı hı. Maddesel sonra sovyete geçersiniz e Bu bana çok büyük bir düstur olmuştur Bulutlar var Evet şu anda hava kapalı mamum Sıkıntı var hı hı. yük var hı hı. Ama biliyorum ki güneş arkada ve bir süre sonra rüzgar bulutları süpürecek. Bulutlarla dağınıklı bir hayat söz konusu değil. Yağmurlardan sonra büyümüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölülerin için yaşarmış." diyor Sezai Karakoç mısralarında. Müthiş. Malaroza'da. Müthiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet müthiş. E, vakti sermanın sonu germa olur alem bu diyor eski şairde yani sıcak ve soğuk birbirini takip eder hiçbir zaman devamlı değil yes hali de öyledir ümit e, devam edecek inşallah kalp takallüp eder hocam evet. halden hale sokulur evet. hiçbir hali mutlak bilmemek lazım e, bunu siz tecrübe ediyorsunuz bizzat değil mi danışanlarınız evet. üzerinde hocam ben, e, <gülüyor> görüyorum bunu ee, belki daha önceki programlardan anlattıysam e, bağışlasın izleyicilerimiz çok yok, yok, yok. Ee, bir güzel örnek her zaman için tekrarlamalılı bir genç hanım vardı çok büyük bir yeis içinde gördüm yıllar yılı böyle o yeisten çıkamadı böyle bir hayatında bir felç oluma durumu gibi hangi yöne gitse orası tıkalı gibi gözüküyordu eee sonra yıllar sonra ben böyle iş çıkışı yürüyüş yapıyorum biraz başımı kafamı da boşaltmak çok için kalır. ve biraz da sağlık için onu tesadüf ettim bir şeyde ikimiz de birbirimizi gördüğümüze sevindik o yüzü ışıl ışıl dedim ne ne oldu nasılsın bir türlü mesela evlenemiyordu ee, bir problem vardı ailevi problem o, onu çok çok mutlu bir şekilde evlendim dedi bana <gülüyor> Ee, her şey çok yolunda, çok güzel dedi. O zaman şöyle düşündüm. Karen Horney diye bir psikanalistin bir lafı var diyor ki, hayatın kendisi en güzel terapisttir diyor. Psikanaliz filan değil diyor. Hı -hı. Hayat hayat tedavi eder insanları diyor. Güzel yaşantılar veya kendimiz kaderimizle boğuştuğumuz zamanlarda, karak pardon kaderimiz ve karakterimizle. Kader bizim için tayin edilmiştir ama yine de bir hani ...düzü iradeye bir pay bırakılmıştır ya... Yani. ...orada evet. insanın... ...kendi karakteriyle boğuşması... ...ve kaderden toprak çalması... ...lazım hocam... Ee, ...kendi karakterine bazen... ...meydan okuması, onunla boğuşması... Efendim, ...pervasızsa... ...daha temkinli olması... ...pısırıksa daha cesur olması... Evet. ...her neyse... Evet. Ee, ...yani biraz kendi alanını... E, ...iradi alanını genişletmeye gayet etmesi... ...abdiyetin <gülüyor> bir alan çünkü abdiyet... Tabii. ...hatta bir uzay... Size sınırlı da olsa bir uzay vermiş General Abdulahalem. Tabi. Onu kullanacaksınız. Yani anladım ki o kullanmış mesela efendi ve çok şaşırdım çok mutlu oldum. Ee, sonra e, bir vesileyle başka bir şey için bana uğradı e, aylar sonra ona bir yazı yazdım geçer diye. Ee, e, Tabi. Onun için o yazıyı verdim dedi ki öngür öngür ağlayarak okudum dedi yazıyı dedi ha. geçer de şey. E, merhum Neyzen Tevfik'in ıstırabın sonu yok bu alemde geçer evet. geçer diye giden meşhur bir e, şeyi vardır e, gazeli e, yani yeis hali devamlı olmuyor inşallah. yeis evet. mutluluğa inkılap ediyor mutluluk yeisi inkılap ediyor e, yani o her anın kıymetini bilmek lazım her an Cenab-ı Hak'tan bir bağıştır Kibiz. hüzün varsa Derinleşiriz içimize gömülürüz Sevinç varsa O hüzün asil bir şeydir evet. yes, o değil evet. Mesela karamsarlık o evet. değil Hüzün evet. asil bir şeydir Hüzün ki en çok yakışandır bize evet. diyor Hilmi Bey evet. ee, Şeyinde malum Bonjour Hüzün, Bonjour Tristesse Roman Sagan Fransuas Sagan, Sagan, Sagan, Zagan, evet. Sagan. Sagan evet. İlhami çiçekte yalnız hüznü vardır Kalbi olanın diyor Evet o asil bir şey. Evet. E, bu bizim yaşadığımız çağ insanları karamsar yapmak üzere kurgulanmış bir çağ. Evet. Bu bir hastalık. Aman yarabbi sığınalım. Ve bu hastalığın olan yerlere de pek gitmeyelim. Hı hı. Bu da işte daha çok e, medya. medya Yani evet. e, bir medya e, galaksisine boyu olan insanları evet. girmemek elimizde. Tecessüsü frenleyebilirsek yani yani ile olan ilişkimizi frenlersek bu sahaya girmeyiz. O sahayı hikmet, e, muhabbet Tabii. ve en üstte aşk, estetik dolduruyor. Tabii. Yani tasavvufi neşe dolduruyor. İnşallah olsun diye düşünüyoruz. Eyvallah. Ee, ben de televizyondan kendimi sakındırabiliyorum. Fakat ben... E, ...kusurlu bir insanım... ...bu e, sosyal medyadan kendimi tam soyutlayamadım... ...ama işte sizin meslek icabı da... ondan temaslı evet, olmanız olmamız gerekiyor. Yani ...ne oluyor ne bitiyor... E, ...ama işte o da hocam... ...insanın hayatının o kadar... ...nadide anları kapıyor götürüyor ki... ...koparıyor adeta... E, ...mümkün olduğunca... ...bu sosyal medyada geçirilen... ...internette geçirilen zamanları da çok kısıt tutmak lazım... ...değil mi? ...biricik yüz yüze geldiğimiz sessiz kalabildiğimiz anlara ayırmamız lazım hı hı. yani insan kitap okuyamayabilir e, sohbette bulunamayabilir ama kendi başına sessizce oturup tefekkür etse dahi e, inanın bana şu internette search yaparak e, bir sürü malumat kırıntısıyla doyurduğumuz yalan e, yanlış evet. hatta maksatlı evet o bezleştirdiğimiz evet. zihinlerimizi Kurtarmış oluruz Yazık değil mi zihinlerimize biraz. yazık Hele yani. evet, şimdi güzel bir sonbahar İstanbul'da yağmur var Büyük bir lütuf Yapraklar sarardı kızardı Efendim yani Artık ne, nasıl imkan olursa Semayı sevelim Ağaçları Rüzgarın sesini dinleyelim Bugün e, takvimler e, Bugünleri e, Soğukların başlaması ee, başlığı altına veriyor. Bir de şey var hocam, o çok hoşuma gitti. Haşeratın saklanması. <gülüyor> İnşallah. Diğer haşeratta saklanır. Onlar saklanmıyorlar. Eyvallah. Allah'ın yarattığı haşerat saklanıyor da, beşerin yarattığı haşerat saklanıyor. Beşer haşeratı. Evet. Saklanmıyor. Onlar bütün, bütün şeylerini kusuyorlar. Orada Onların yani. bütün haşeratlığı zaten mütecavizliklerinde. Evet, evet. Görünür <gülüyor> olmalarında hiç ortalıktan çekilmemeleri. Kaçakça saklanıyor değil mi şimdi? Allah soyunca. Evet evet. evet. evet. Cenab-ı Hak her şeyi bir düzenle bir hiç intizamla etme, yaratmış. etmeyi. muhteşem, muhteşem. Evet. Umut da e, onun ahengine, onun intizamına e, coşkuyla katılmaktan o başka kadar. bir şey değil. O kadar. Başka bir şey değil zaten. Evet. O kadar o zaman umut ediyorum, o halde yaşıyorum diyelim hocam. Evet, eyvallah. Eyvallah, Umut ediyoruz, hale. o halde yaşıyoruz. Yaşamak değerlidir çünkü umut ediyoruz. Çok güzel, maşallah. Evet, bugün de burada bitirelim hocam. Gelelim sizin efendim. ilave edeceğiniz bir şey var mı? Bu şeyi, bir iki cümle e, unuttum onu. Bu doruk deneyim meselesi çok önemli. Yani sanat karşısında çok güzel bir ezgi karşısında ruhumuz kanatlanıyor. Evet. Onların hepsi bizi aslında Cenab-ı Rabbül alemin'e götüren tabii. bir hele onun sanatı karşısında ne olur yani tabii, tabii. beşerin sanatı karşısında tabii. ki beşerin sanatı da ondan geliyor evet. yani buradaki o büyük hurdan geliyor bir de beşerin sanatını aradan çıkarıp bizzat diye onun sanatı olan insanla karşılaştığımızda acaba ne oluyoruz tabi tabi ee, onun okyanusundan bir iki damla bizi mest etmeye o kadar, yetiyor o kadar. Ee, yani oraya ruhumuzu daldırsak bir emir boyu olursa. bir emir boyu yetiyor zaten Tabii. bir iki damla bir emir boyu yetiyor bizim Tabii. bizlere eyvallah böyle efendim hocam dilinize gönlünüze sağlık efendim, teşekkür ederiz sağ olun, olun. teşekkür ederiz efendim gönül sadasının bir gönül sadasının daha sonuna geldik önümüzdeki hafta görüşmek üzere kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve ben Deniz Kemal Seyer hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz